faizle, yani bankadan faizli kredi çektik ve araba aldık. Daha sonradan bunun büyük günah olduğunu duydum, diyor. Ve bu vebelden kurtulmak istiyorum. Vicdanım çok rahatsız. Ne yapmam lazım? Sadece tövbe etmek yeterli mi? Yoksa bunu satıp fakire, fukaraya tasadduk etmek gerekir? Hayır, öyle bir yola gitmeye gerek yoktur. Haram olduğunu anladıktan sonra kişinin tövbe istiğfar etmesi yeterlidir. Bundan sonra da tabii ki böyle bir muamele yapmayacaktır. Uh -huh. Anlaşıldığına göre yapmaması da lazımdır. Evet.